Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala la nebiyye ba'de. Kardeşlerim, tarih boyu Kur'an-ı Kerim'in büyük düşmanları oldu. Onu engellemeye çalıştılar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i arkasında bir köşesinde geçer orada dinlerler. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayet-i kerimeleri okurken engel olurlardı. لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ taglibun Dinlemeyin bu Kur'an-ı Kerim'i derlerdi. Niçin Kur'an-ı e engel olmaya çalışırlardı? Çünkü Kur'an-ı Kerim onların dünyasına müdahale etmiş. Bundan sonra sömüremeyeceksiniz. Bundan sonra güçlü olanlar Mazlumların bir çarelerin sofralarından ekmekleri alamayacaklar. Onların hayatına Kur'an-ı Kerim müdahale etmişti. Aristokratik yapılanmayı, o sistemi dağıtmıştı Kur'an-ı Kerim ya da dağıtacağının işaretlerini vermişti. Müslümanlar büyümeden, büyük bir orduya güce kavuşmadan engel olalım dediler. Nerede Kur'an-ı Kerim okunuyorsa, nerede bir Müslüman varsa onun üzerine yürüdüler namaz yasak dediler, oruç yasak dediler, İslam'a ait neler varsa onlar yasak dediler, namaz yasak dediler Kur'an-ı Kerim yasak dediler, İslam'a ait hiçbir esasa, hiçbir hakikate biz burada müsaade edemeyiz dediler. İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh o mücadeleden bahsediyor. Tarih boyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da Kur'an-ı Kerim'e çok saldırılar olmuştur, çok Tecavüzde bulunmak isteyenler olmuştur ama netice itibariyle hepsi ya bizzat kendileri gelip teslim oldular ya da fikirleri itibariyle Kur'an-ı Kerim'in karşısında onlar her oldular. Emevi hükümdarlarından Velid bin Yezid vardı. Ayyaş birisiydi, içerdi, hakaret ederdi, kan da içerdi, şarap da içerdi. Öyle bir adamdı Velid bin Yezid. Bir gün Kur'an-ı Kerim okuyorlar etrafında, okuyanlar var ya da kendisi Kur'an-ı Kerim istiyor, alıyor Kur'an-ı Kerim'i sarhoş, açıyor ayet-i kerimeleri. İbrahim suresi çıkıyor. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ kullu جَبَّارٍ anit. Hemen Yukarıdaki ayet kelimelerde Peygamberlerin kafillerle olan mücadelesinin Allah Azze ve Celle bize anlatıyor. Wa qāl al-ladīn kaf'ru lī ruslīhim lā nuxr jannakum min arḍi na aw lata'udunn fī milleti na fāuḥa rabbuhum lā nuhlikan nazzālimin. Wa qāl iktidar sahipleri. Onlar Peygamberlere diyorlar ki sizi buradan çıkarırız, sizi yok ederiz. لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي Ya bizim dünyamıza dönersiniz, bizim gibi olursunuz ya da sizi buradan çıkarırız ya da ölürsünüz, yok ederiz sizi. Onlar öyle diyorlardı. Allah Teala enbiyaya vahyetti, peygamberlere vahyetti. fawha اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَنَّ Zalimleri helak edeceğiz. Yani şimdi Doğu Türkistan'da Müslümanlar var. Bir resim, bir suret gördüm. Bir Arap sitesinde yayınlanmış. Oradan neşretmişler. Doğu Türkistanlı Müslümanlar başlarında sarıklar var. Belki onlar alimler bilmiyoruz ama sarıklar, sakallar, cübbeler oturmuşlar. Önlerinde bir sofra var. Sofran üzerinde yiyecekler de var. Ama aynı zamanda e, kaselerin içinde şarap var. Önlerinde domuz eti var. Belki karşılarında Çin askerleri silahları onlara doğrultmuşlar. Tehdit ediyorlar ama sadece sofra görünüyor. Sofranın etrafında sarıklı Müslümanlar var. Önlerinde şarap var, domuz eti var. Yani Müslümanlarla alay ediyorlar. Görünüşte onlar önlerine sanki içkiyi istemişler, domuz etini istemişler ama hakikat onları ölümle tehdit ediyorlar. Ya içersiniz bu şarabı, yersiniz domuz etini ya da sizi öldürürüz diyorlar. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize bütün Enbiya'nın hayatından bunları anlatır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُوسِلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ min اَرْضِنَا Peygamberlere de kafirler Çin'de olduğu gibi zalimlerin yurdu Mısır'da olduğu gibi Sisi zaliminin yaptığı gibi ya da başka diyarlarda Arakan'da kafirlerin zalimlerin Müslümanları tehdit ettiği gibi Kur'an-ı Kerim haber veriyor Enbiya'yı tehdit ettiler Peki sonuç Allah Teala ne vaat ettiyse oldu. İşte bir sonraki ayet-i kerime, Peygamberler daraldılar. ''Ya Rabbi bize nusret et'' dediler. ''Vesteftahû ve khâbe kullu cebberin anid. Bütün zalimler, mütekebbirler, yeryüzünde biz varsak Allah yok diyenler haşa. Bizim olduğumuz yerde Allahu Ekber denmez diyenler, o bütün kafirler yok oldular. Peygamberler Nusret Ya Rabbi deyince, Allah-u Teala'ya iltica edince Bütün zalimler, cebbarlar, onlar hezimete uğradılar. Ve litte alır Kur'an-ı Kerim'i karşısına bu ayet-i kerime çıkar. allah Teala'nın Kitabını yere atar parçalar karşısına koyar eline bir mızrak alır onunla Kur'an hakimi insanlar etrafında müminler var Müslümanlar var tabi mümin Müslüman Allah Teala'nın ayeti çiğneniyorsa bir yerde oradan meydan yerine çıkar müdahale eder edecek elhamdülillah bu ümmetin uleması müdahale etmiştir Ebu Hanifeler İmam Malikler Ahmet bin Hambeller, İmam Rabbani'ler müdahale ettiler. Fikir planda müdahale ettiler. Güçleri ne kadar malikse o kadarla meydan yerine çıktılar. Hayır dediler, yapamazsınız. Bu canlar bu bedende olduğu müddetçe Allah Teala'nın ayetlerini çiğneyemez bu hakareti yapamazsınız dediler. Peki, çiğnedi Kur'an-ı Hakim'i. Elindeki mızrakla parçaladı Allah Teala'nın ayetlerini. Sonra dedi ki, Tehdid edduni bi cebbarin anid feha ana bi cebbarin anid iza ma ji'ta rabbaka yawma hasrin fakul ya rabbi mazzaqni velid tehdid edduni bi cebbarin anid ay kuran dedi velid beni tehdit ediyorsun açtım karşıma bu ayet çıktı vestefahu enbiya bize imdad ile diye yalvarıyorlar bedirde yalvaran peygamber aleyhisselam gibi Yeryüzündeki mazlumlar gibi Arakan'da, Türkistan'da, Bağdat'ta, Şam'da, Kahire'de, Gazze'deki mazlumlar gibi allah Azze ve estaftahu ve khaba kullu anid. allah vadi var. Fakat bu vadin bir zamanı var, bir vakti var. O an gelince zalimler helak olacak. Bakın tarihe. Kızıldeniz'e söylesin Firavun nasıl helak oldu. Bakın Nemrud'un kalıntıları söylesin Allah Teala bir sivrisinekle peygambere meydan okuyan kafirden bir sinekle nasıl intikam alır söylesin size tarihi. Ve <gülüyor> seftahu ve khaba kullu jabbarin anid. Demek ki, ey Kur'an sen beni tehdit ediyorsun. Tuhediduni bi jabbarin anid. Feha ana bi jabbarin anid. İşte ben o cabbarım. İşte ben o mütekemmim. İşte ben diyorum ki bütün camileri kapatırım Ben diyorum ki Doğu Türkistan'da Arakan'da Müslümanların evlerinden kızlarını alırım Onları Çinli adamlarla evlendiririm Ben diyorum ki Müslümanların erkeklerini evlerinden alır Onları zindanlarda şehit ederim Onların yanlarına Çinli erkekleri koyarım Ey alemi İslam neredesiniz? Feha ana bi jabbarin anid ishta ben o cabbarum ben Allah'a meydan okuyorum Feha ana bi jabbarin anid idha ma ji'ta rabbeke yawm hasrin ey Kur'an eğer senin söylediğin gibi mahşer varsa mahşere gittiğin zaman yawma yefirru'l mar'u min ahihi ve ummihi ve abihi İnsanların en yakınlarından uzaklaşacağı, firar edeceği o günde de ki, mahşere Rabbine vardığın zaman, fakul ya Rabbi مَزَّقَنِي وَلِيدٍ Beni böyle velit parçaladı de ey Kur'an. Bakıyorlar da tarafındakiler. O sarhoş haliyle Kur'an hakimin ayetlerini parçalıyordu. Bakın i̇bn kesir el bidaye ve nihayesinde. İbn-i el-Kamilinde anlatıyorlar bu olayı bu hadiseyi anlatıyorlar. Aradan kısa bir zaman geçti sarayda bir isyan. Aileden birisi Velid'in başını keser. Kur'an'ı parçaladığı o mızrağın üzerine başını koyar. Kim Kur'an'ın karşısına geçtiyse meydan okuduysa sonu hezimet olmuştur. Nerede medreseleri kapatanlar? nerede okullara yazı gönderip Allah'tan ve ahlaktan bahsetmek yasaktır diyenler nerede Arab'ın uşağı diye peygamber aleyhissalatü vesselam'ı haşa meydan okuyanlar nerede ne örümcek ne yosun ne mucize ne fusun çankaya bize yeter Kabe Arab'ın olsun diyenler neredeler onlar her yerde ezanı Muhammediye okunuyor siz varsınız Allahu Ekber diyorsunuz kuran Hakim yeniden bu dünyaya nizam verecek diyorsunuz. Kardeşlerim, Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kitabıdır. Onun yanında olanlar aziz oldular. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Onun karşısında olanlar bir anlık güç kuvvet zehirlenmesine kapıldılar. Çin'de, Arakan'da ya da başka diyarlarda olduğu gibi meydan okudular. Zannettiler ki hep bu zulüm böyle devam edecek ama Mao Çin'de nasıl toprak olduysa Mao'nun fikir soyundan gelenler de Kur'an Hakimin karşısında o hezimeti uğrayacaklar Allah'ın inayetiyle. Evet. Kur'an Hakimin yenilmezliğini anlatıyor İmam Busiri diyor ki Mahuribat kattu illa ad min harabin Ağdal, ağadi, eliha, mülki, selmi. Ne oluyor? Muallim ve selim daima, abadın, ada, hamim, kahirin, kallin, kullihim. yani ma hürbeti, ayat, o ayetlerle, kutu, hiçbir vakitte, hiçbir zaman mücadele edilmedi ki. İlla ada min harabın ada Ada ismi tafsil. Alaadi, adu kelimesinin çoğulu ada. Ada'nın cemisi de adi. Yani o düşmanların en şiddet olanları e, gazapla, öfkeyle, nefretle, hezimetle döndüler. Yani ne zaman Kur'an-ı Hakim onlar mücadele ettilerse mutlaka onlar Kur'an-ı Hakim'in karşısında hezimet uğradılar. Bir gazapla, bir öfkeyle döndüler. Burada mahuribet kattu ne zaman ayetlerle mücadele edildiyse edilmedi ki o ayetlerle mücadele mutlaka sonu hezimet oldu. Düşmanlar adına hezimet oldu ya da mahuribet o ayetleri getiren peygamber ve vesselam'la ne zaman mücadele edildiyse o adel aadi düşmanların en çetinleri en büyük düşmanların en çetinleri mutlaka her dönemde her zamanda hezimete uğradılar. Yani gidiyorsunuz Arnavutluk'ta Emir Hoca gelmiş Osmanlı bakiyesine ne kadar can varsa hepsini yıkmıştı. Alimleri arifleri dar ağacına göndermiş. Allah demek yasak okulda çocuklar onlar evde babalarından Allah kelimesini duydularsa korkudan söyleyemiyorlardı Babalar da çocuklarına evde İslam'dan bahsedemiyor Hangi evde İslam'dan, imandan bahsedilirse Polis evi basıyor, anneyi, babayı alıyor, götürüyor, idam ediyor Öyle bir zulüm vardı İşkodra'ya ve diğer şehirlerine Arnavutluğun gittim Orada hatırlayabildiğim kadarıyla Kurşunlu Camii var Ya da Kurşunlu, Kurşun niye olabilir? Kurşunlu Camii Osmanlı'dan sadece o camiyi bırakmışlar Komünizma yıkılınca Dediler ki Hocam şu gördüğün dağlar Sağımız solumuz Hep insan dolmuştu Bisikletini alanlar Ya da yaşlı olup da yürümeye Mecali olmayanlar Ellerine bastonlarını asalarını Almış geldiler 10 binlerce insan vardı İşkodra şehrinde onlar ruküyu bilmiyorlar, secdeyi bilmiyorlar, Allah-u Ekber demeyi bilmiyorlardı. Komünizma çöktüğü zaman biz Müslümanız, komünizma çöktüğü orada bir cami var diye koşmuşlardı. On binlerce insan vardı burada, ağlıyorlardı sadece Allah diyorlardı, o kadar. Zindandan çıkan bir alimimiz vardı, o burada toplandı onlara namazı anlattı. ilk defa bu meydanda dağların olmuş olduğu bu alanda öyle bir namaz kılmıştık. Enver Hoca gitti. Lenin gitti. Stalin gitti. Mao gitti. Kur'an-ı Hakim'in adını yeryüzünden sileceğini zanneden bütün kafirler nasıl silindilerse bu asrın kafirleri de silinecek Allah'ın inayetiyle. Unutmayın. Esteftehu وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَن۪ي اَرَدَّتْ bu kadar delil varsa... Raddet, raddetti. Yani o belagatı raddet reddet o ayetlerin belagatı. belaat kardeşlerim, beli yani bu adam çok beli deyince yubelligu hacetuhu bi lafıhi ifadesiyle ihtiyacını karşı tarafa ileten kişiye beli fasih diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de davayı, hakikati ''İnsanlara en müessir bir halde ulaştıran Allah kelamıdır.'' ''Reddet belâgatuhâ.'' Kur'an-ı Kerim fesatı fesâhtı reddetti. ''Da'vâ muârizihâ.'' O ayettir, muarızların iddialarını. Ne kadar iddiaları, yalanları varsa hepsini çürüttü ayetler. ''Raddel gayur, gayur şiddetli bir şekilde son derece mübalağa var burada. Hanımını kıskanan bir adamın reddedişi gibi رَدَّ الْغَيُورِ يَدَ can, Cani bir caninin yed elini Elini reddetmesi gibi anil hurami, Huram, hürmet kelimesinin e, çoğuluğu Yani hariminde ne olur bir adamın hariminde? Eşi olur, kız kardeşi olur, kızı olur. Yani onlara bir zinakarın, bir namus ve iffet düşmanının eli uzanmak istediğinde namuslu bir adam o zaninin, caninin elini nasıl bir hışımla reddederse Kur'an-ı Hakim de muarızlarını düşmanların o şekilde, o şekilde paramparça etmiştir, o şekilde reddetmiştir, dağıtmıştır. Burada gayur kelimesini kıskanan adamı anlatıyor bize. İmam Buzir rahmetullahi aleyh. Seyit Onbaşı'yı anlatırken Çanakkale Muharebesi'nde soruyorlar ona, Cevat Paşa geliyor, evladım diyor, kaldırır mısın tekrar 275 kiloluk topu, fotoğrafını çekelim, alalım, Genelkurmay dergisinde yayınlayalım. Olur kumandanım diyor, eğiliyor Seyit Onbaşı, bir defa, iki defa, üç defa, yerinden oynatamıyor diyor ki Cavat Paşa evladım sen bu topu tam üç defa kaldırmamış mıydın evet kaldırmıştım komandanım. Allah Teala'nın inayetiyle yine kaldırırım ama kaldırmak için o şınzırlısının bütün tabyalarımızı vurup İstanbul'a doğru anamın çarşafına elini uzatmak için gittiğini görmem lazım o zaman Allah'ın inayetiyle yeniden kaldırırım namus ve iffet duygusu Seyit Onbaşı'yı üç adamın yapamayacağı kadar muazzam bir hale getirir ona o ruhu, o cesareti o şecaati verir yine Cevat Paşa Çanakkale Muharebesi'nin olduğu alanda dolaşıyor, bir asker görüyor, asker yerde uzanmış yatıyor, eli gözünde evladım diyor Yanındaki emir eri, emir askeri, işte mustahkem mevkiler kumandanı Cevat Paşa deyince asker ayağa kalkıyor. Fakat eli gözünde hazır ol vaziyetinde elini indirmesi lazım. Cevat Paşa evladım elin diyor, indiriyor elini gözünden. Gözü yerinde değil, gözü çıkmış ama orada yatıyor. denizlili bir asker, onbaşı Ömer. Evladım gözün deyince... Denizdili Onbaşı Ömer diyor ki ecdadımız Allah Azze ve Celle onu Efendimizin şefaatine muhatap kılsın. Kumandanım gözüm göreceğini gördü. Varsın bundan sonra görmesin gözüm diyor. Gözüm anamın çarşafına, örtüsüne elini uzatacak, düşman askerlerini taşıyan o şın zırhlısının batışını gördü ya bundan sonra bu göz görmesin kumandanım. Müslüman namusuna nasıl bakarsa Allah'ın kelamına o rikatle o şuurla bakar. Ezan Muhammediyi o şuurla bakar. Onun için Allah Azze ve Celle inne ma yamuru mesajda Allah imen amen bilâhi ve liyûm ilâhîr ve aqam al salât ve at al zakâ illa Allah. Camileri kimler yapacak? İnnema ya'muru masacidi Allah burada hasır var. Yani camileri sadece bunlar yapsın. Camileri yapacak müminlerin, Müslümanların sıfatlarını taaddet ederken sonunda sadece Allah'tan korkanlar camileri yapsınlar. Innema ya'muru masacidi Allahu men amene billahi vel yevmil ahir ve aqama's sala ve ata'z zeka وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Yalnız Allah'tan korkanlar. Neden? Düşman o camiyi çiğnemeye geldiği zaman mahalleyi bırakıp gitmesin. Caminin kapısında şehadeti beklesin. Onlar camileri yapsınlar. Onun için camileri kimler yapar? Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle bize onun vasıflarını anlatıyor işte. Kim? iman edenler. Sonra ahirete inananlar. Namaz kılanlar, zekat verenler, yalnız Allah'tan korkanlar. Kur'an-ı Hakim'i de o imana sahip olanlar korurlar. İşte Kur'an-ı Hakim namusunu bir adam nasıl korursa belagatıyla, fesahatıyla düşmanlarının saldırılarını o şekilde tarumar etmiştir, püskürtmüştür diyor İmam Buziri. Kimler saldırmadı, kimler gelmedi ki? Müsellimetül Kezzab vardı. Oturdu kendi, bana ayetler geliyor dedi. O ayetleri, o masalları söyledi, tadat etti. Nazihat suresine, kendince her sureye böyle nazireleri vardı onun. Mesela onlardan bir tanesi Nazihat suresine dair وَالْطَاحِنَاتِ تَحْنَا وَالْعَاجِنَاتِ عَجِنَا وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا diyor. Yani kendince bir şey uyduruyor ama etrafındaki insanlar bile onun masalına ancak saatler, ancak günlerle inandılar, saatlerle inandılar, reddettiler. Hz. Hamza'yı şehit eden Hz. Vahşi onu öldürerek allah Teala ona büyük bir makam ihsan etmiş oldu. Devam ediyor kardeşlerim İmam Buziri rahmetullahi aleyh. يقير يقول لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم <تصفيق> Kur'an-ı Kerim'in var, belagatı var, edipler, şairler onun karşısında duramadılar. kuran Hakim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye muhacir oldu. Eğer kuran Hakimi şairler, edipler sözleriyle ilzam edebilselerdi onlar kılıçlarını kuşanıp Allah Resulü Aleyhisselam üzerine gelemeyeceklerdi. Ve inkuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih Yani eğer şüpheniz varsa ve inkuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina peygamber aleyhissalatu vesselam'a indirdiğimiz Kur'an'a dair itirazlarınız, şüpheleriniz varsa o zaman suresinin bir benzerini getirin. Getirin meydan yerine çıkarın. Ama yapamadılar ne bir suresinin, ne bir ayetinin, ne Kur'an-ı Kerim'in benzerini getiremediler. Fesahat ve belagat cihetiyle Kur'an-ı Hakim'in önünde diz çöktüklerinden, aciz kaldıklarından dolayı canlarını meydan yerine koydular, kılıçlarını kuşandılar. Bedir'e, Uhud'a, Hende'e sözle ilzam edemedikleri Kur'an-ı Kerim'i, o Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ...öldürmeye, şehit etmeye onun için geldiler. 14 asırdır meydan okuyan Kur'an-ı Kerim... ...kıyamete kadar o meydan okuyuş haline... ...devam edecek kardeşlerim. Anladık fesahat ve ile kuran Hakim... ...insanlık fesahat ve belagatı ne kadar yukarılara taşırsa... ...Kur'an-ı Kerim onun fevkinde. Onun, onun da üzerinde. Ama bir de onun mana boyutu var. İşte ondan bahsediyor diyor ki laha lil ayatul Kur'aniye o Kur'an hakim ayetleri için manin Ma manalar var ki lanihayet laha o manaların sonu yok yani bakıyorsunuz Fahrettin Razi fiha mesail diyor bir ayette şu kadar mesele var diyor tadad ediyor sayıyor onları. Ondan sonra başka bir müfessir geliyor alıyor. Fiha meseil diyor o da sayıyor. İmam Razi'nin saymadıkların o taadded ediyor. Ya da siz bir ayet-i kerimeyi birkaç tane tefsire, 5-10 tefsire müracaat ediyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Ayet-i kerime önünüzde açıyorsunuz. Fiha meseil sizin zihninizde de ayet-i kerime mesele mesele açılıyor. Bir ayetten Beş mana, on mana, yirmi mesele çıkarıyorsunuz. Çünkü leha ma'anin kemavucil bahri, denizin dalgaları gibi. Nasıl denizde dalgalar peşi sıra gelir, biri gelir ardından diğeri diğeri eksilmezse, Kur'an-ı Hakim'de, ayetlerde işte manalar öyledir. Alır okursunuz bir gül gibidir, sürekli yeni yapraklarla sizin karşınızda durur Kur'an-ı Hakim. Denizdeki dalgalar gibidir. Gelir gelir ardı arkası kesilmez. Fi mededin. Medette, yardımda, nusrette. Ya yani Nasıl bir dalga gelir ardından başka bir dalga ona yardım eder. O şekilde su karaya ulaşırsa Kur'an-ı Kerim öyledir. Manalar birbirini açarlar ya da Böyle sınırsız anlamlar vardır Kur'an-ı Kerim'de denizin dalgaları gibi ya da dalgalarda böyle birbirine bir yardım görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti diğer ayetin tefsir eder. Bu şekilde aralarında bir münasebet var diyor İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh. Peki manalar böyle deniz gibi. وَفَوْكَ جَوْهَرِهِ جَوْهَرِ bahri. Fil husni vel qiyem husun güzellikte vel qiyemi kıymette. Yani o ayetler güzellikte ve kıymette ise deniz cevherlerinin üzerindedir. Denizde inci var, denizde mercan var. Onlar altından daha kıymetlidir. Ama Kur'an-ı Hakim, onun kıymet derecesi, onun güzelliği denizin incisinden, mercanından çok daha hali, onların çok daha üzerinde çok daha fevkindedir. Allahu Teala Celle kulau kanel bahru midaden li kelimatu rabbi lenafida el bahru qabla an tanfida kelimatu rabbi. Yani kulau kanel bahru midaden. Söyle onlara müşriklere, dinsizlere, Allah ve resul düşmanlarına kulau kanel bahru midaden. Erdiniz mürekkeb olsa li kelimat rabbi rabbimin kelimatı için yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin manaları için mürekkep olsa le nefid bahru deniz biter kabla en tenfede rabbi rabbimin kelimatı yani Kur'an-ı Hakimi'deki manalar bitmeden deniz mürekkep olsa biter yani mürekkep olan denizler bile ayet-i kerimelerdeki manaları o derinliği ifadeye kabil değildir kardeşlerim. Fela tuaddu vela tuhsa acaibuha vela tusamu alel ikthari bis seemi Mevla ya salli ve sellim lâ tu'addu sayılmaz ve tuhsa yani tadad edilerek sayılamaz acaibuha acaib acîb kelimesinin çoğulu Kur'an-ı Kerim'in harikuladeliği Kur'an-ı Kerim'in acayipliği. insanı cezbeden yönleri hususları tadad edilemez sayılamaz ve lâ tusâmu alal iksâri bis-saemi ve lâ yani terk edilmez, vasıflandırılamaz, alel iktari mal iktar. Yani çok yapmakla, çok çok okunmakla bir seemi, bir seem melel hali olmaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri çok okunuyor diye iksar edilmesi, teksir edilmesi, çok çok okunması insanlarda bir usanma hali oluşturmaz. Her akşam namazından sonra müezzin kardeşim nereyi okur? levenzenna i Haşr suresinin son ayetlerini okur. Ya da yatsı namazından sonra Bakara suresinin son ayetlerini amener Resulü okur. Onlarca yıldır insanlar dinlerler ama usanmazlar. Peki bir ara dediler ki biz şimdi bir de mealini okuyalım bunları. Mealini okurken camide kimseyi saklayamadılar. Neden? Çünkü meal senin anladığın kardeşim. Kur'an-ı bir icazı var, bir de icazı var. Lebit, atından indi, secde etti. Festaqim kema umirte. Ayetin duyduğu zaman bu kelimeleri duyunca, Arap'ın en büyük şairlerinden birisi. Dediler ki, sen iman ettin? Hayır dedi. Kur'an'ın fesahat ve belagatına iman ettim. Bir insan sözü böyle olamaz dedim. Bir insan kelamı bu makama yükselemez dedim Allah kelamı. Peki bütün bunlar sayılamaz. Mustafa Sabri Efendi Mısır'da oradaki modernistler, Abduh'un yolunda gidenler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim tercüme edilsin, Türkçe okunsun. Namazlarda Türkçe okunsun diyorlar. O zaman Türkiye'de hazırlıklar var. Meragi, Ferit Becdiler bunu savunuyorlar Mısır'da. Nusuf Sabri Efendi o da onlara cevap veriyor. Bütün bu cevaplarını Mes'eletu Tercemetil Kur'an adlı kitabında topladı Sabri Efendi Rahmetullahi Aleyh. Peki bir yerde onlar diyorlar ki Türkler Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmiyorlar. Okusunlar Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini ne diyorlar namazda anlasınlar. Eğer anlarlarsa Kur'an-ı Hakim'in büyüklüğünü o zaman idrak ederler. Mustafa Sabri Efendi rahmetullah aleyh diyor ki onlara, Anadolu'da bir Müslüman ön safta oturuyor, arkada müezzin var. Amener Resulü Haşr Suresinin sonu ya da bir Haşr Şerif arkada okuyorsa, Köylerinizde hatırlarsınız belki şimdi siliniyor camimiz, camilerimizden bu güzel edebin bu güzel şekli, bu güzel hali. Ön safta oturan müminler, Müslümanlar arkada hafız Allah Teala'nın ayetlerini okuyor. Sırtımız Kur'an-ı Kerim'e karşı olmasın diye yan dönerlerdi. Yüzleri yanakları müezzine karşı olsun. Yani safta oturuyorlar. Arkada sırtları müezzine doğru. Müezzin en arka safta orada okuyor. Sırtımız müezzine karşı olmasın Kur'an-ı Hakimi edepsizlik olur diye yan dönerlerdi caminin içinde. Hala onlara Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında, kenar mahallelerinde o duruşlarıyla bize Allah Teala'nın kelamına karşı bir müminin, Müslümanın edebi nasıl olur onu anlatıyorlar. Yine diyor ki Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh bir hafız, bir Anadolu köyüne gelir, medreseden dönmüştür, mahalleye gelir, sokağa girer, hafız geliyor deyince, çayhanelerin, kıraathanelerin önündeki 70 yaşında, 80 yaşındaki ihtiyarlar, hafız geliyor, Kur'an Hakimi tazim etmek için ayağa kalkarlardı. Allah kelamı, Kur'an hakimin hafızı olan bir hafızın girdiği mahallede 80 yaşında ihtiyarları ayağa kalkan bir milletin önünde küfür hazır oldu. 6 asır bekledi kardeşlerim. Allah'ın kelamı. Şimdi ekranlarda Kur'an-ı Kerim'e abdesti mi tutalım, abdestsiz mi tutalım diye bunu tartışan, abdestsiz tutmaya dair fikir beyan eden na ediplere söylüyorum bunu. Evet, edepsizlere söylüyorum bunu elhamdülillah biz Rabbimizin kelamına karşı bu edebi kuşanınca bütün küffar önümüzde hazır ol da bekliyorlardı eğer izeti velil muminin, izzeti yeniden Allah Teala'nın kelamında ararsak yeniden o günleri Allah Teala bizlere ihsan edecektir Kur'an-ı Hakim'e dair beyitler mesail devam edecek. İnşallah yarın Ramazan-ı Şerif sürecindeki son dersimiz olacak. Kardeşlerimiz izine biz de Rabbim inayetiyle bir sefere çıkacağız. Allah Teala seferlerimizi, Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Estağfurullah ve tuğbileyülhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.